Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Doğa ve Mustafa Bayraktar'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler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 Oh, uh ha. -huh. am da Ah divane gönlüm sensine, Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Zülküf Alta'nın Harput ve Elazığ Uzun Havaları isimli albümünden dinlediğimiz bir hoyratla başladık. Elazığ yöresine ait olan bu hoyratı Sıtkı Demirci'den, TRT İstanbul Radyosu derlemiş, ismi Yara Benden idi ve Elezber makamında bir hoyrattı bu. Elezber ise Mehmet Özbek'in Türk Halk Müziği el er Kitabı Bir Terimler Sözlüğü isimli çalışmasında belirttiği üzere Elazığ ve Şanlıurfa'da çokça karşılaşılan Tahir makamının bir kolu imiş. Hatta yine aynı eserde belirttiğine göre Mehmet Özbek'in, Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Beşiri olarak isimlendirilen hoyratların aslında elezber olduğunu, sonradan Beşiri teriminin çıktığını söylüyormuş. Dolayısıyla Beşiri'nin yerine elezberi kullanmanın daha doğru olacağını iddia ediyormuş. Meraklısı için bunu da belirtmeden geçmeyeyim istedim. Şimdi sırada Ender Balkır'ın Harput isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Elazığ Türküsü var. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu türkünün ismi ise Aş Yedim Dilim Yandı. Müzik Hafta programdaki türkülerin büyük bir çoğunluğu Elazığ yöresine ait. Ve şimdi de Oğuz Aksaç'ın de Kokusu isimli albümünden bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Hafız Osman Öge'den alınmış bu türkü. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. Ve hem sözleri hem de anlattığı hikaye bana çok hoş geliyor. Ezgisi de bu öyküyle örtüşen çok güzel bir ezgi kanımca. Sizlerle severek paylaşıyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Türkünün ismi Yel Eser Kum Savrulur. Ender Balkır'ın Harput isimli albümünden dinleyeceğimiz türküler var. Vasfi Akyol'dan Neriman Tüfekçi'nin derlediği bir Elazığ türküsü ilki. Türküde 2-3-2-3 ve 3-2-2-3 usulleri kullanılmış. Yani 18'lik bir türkü. Az önceki türküde olduğu gibi. Ve Ender Balkır'dan dinleyeceğimiz bu Elazığ türküsünün ismi ise Al Almayı Daldana. Al. Al alma ye, al alma, al al al alma, al daldan al ben al, daldan al ben al. Duydum gelin olasın, duydum gelin olasın. Dur ben ölem andan al Dur ben ölem, andan al Oy hem o hem Seversen bir güzel sev Seversen bir güzel sev Çekme çirkin derdini Çekme çirkin derdini Oy hem no hem hem En iyi hendol Bu arada dinlediğimiz bu türküde de elma motifi geçiyordu. Bu motifle ilgili yorumlarımın bir kısmını sizlere aktarmıştım önceki aylarda. Tekrar üzerinde durmayacağım. Konuyla ilgili bir makalem yayınlandı. Bu türkünün sözleri de var o makalede. Merak eden dinleyiciler ona bakabilirler. Makale The Motif of Apple in Different Cultures and Its Usage in Anatolian Folk Songs ismini taşıyor. Merak eden dinleyiciler... Ayrıntılı malumat için oraya bakabilirler. Künye'yi olduğu gibi aktarmıyorum. Çünkü Google'da zaten başlığı yazdığınızda, hatta başlığın bir kısmını yazdığınızda bile makale PDF olarak karşınıza çıkacaktır. Şimdi sırada yine Ender Balkır'ın Harput isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Elazığ Türküsü var. Kaynak kişiler Şükrü Tünaydın ve Sıtkı Demirci, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Bu türkünün de ölçüsü 18'lik ve usulü yine 3-2-2-3. Ender Balkır'dan dinleyeceğimiz bu meşhur Elazı türküsünün ismi ise çayda çıra yanıyor. Müzik Çayda çırra yanıyor anın ananay nanay günün nanay nanay, nanay, nanay, nanay yar din kumar gözü yanıyor anın nanan Çifte yara bir hanımla da Dağlara yakarım hanım nanay nanay nanay, nanay, nanay yarim Gördüm göyün el, tamam lan lan gülüm lan lan lan lan Beşi birlik lan Tanım lan lan Şimdi de sırada Tuncay Kemertaş'ın Kayla isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Elazığ türküsü var. Aziz Şen sesten alınan bu türkünün de ölçüsü 18'lik ve bunda da yine 2-3-2-3 usulü ile 3-2-2-3 usulü kullanılmış. Türkünün ismi Evlerinin Önü Lale Bağı'dır. Ya! Ain't I Tuncay Kemertaş'ın Kayla isimli albümünden bir Erzurum türküsü dinleyeceğiz şimdi. Faruk Kaleli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkü 18'lik ölçüye sahip, usulü ise 2-3-2-3. Türkü albümde Akşam Olanda ismiyle kaydedilmiş ama daha ziyade Geydiğim Aldır olarak bilinir. Bu arada Tuncay Kemertaş türkünün sözlerini Geydiğin Aldır şeklinde okumuş ki bu da makul bir okuma. Kanımca, bu libido dolu türküyü şimdi Tuncay Kemertaş'tan dinliyoruz, akşam olanda diğer adıyla Geydiğin Aldır. Geldi yenaldır aldı dalg baldır geldi yenaldır aldı dalg baldır ne güzel haldır akşam olanda ne güzel haldır akşam olanda akşam olanda mumlar yananda akşam olanda barda dolanda akşam olan Geydi el sarı salkım eli geydi el sarı salkım eli bekletme bari akşam olanda ağlatma bari akşam olanda akşam olanda mumlar yanan akşam olanda Bağdat olanda akşam olanda Geydiyinatlar sineler batmaz yer bensiz yatmaz akşam olanda yer bensiz yatmaz akşam olanda akşam olanda mumlar yananda akşam olanda barda dolanda akşam olan onlar yananda açam olanla balde olanla Şam akşam olanda, bunlar yananda. yananda, akşam olanda, bağda dolanda. Akşam olanda, bunlar yananda, akşam olanda, bağda dolanda. Akşam olanda, bunlar yananda, akşam olanda, bağda dolanda. Akşam olanda, bunlar yananda, akşam olanda, Aslında Tuncay Kemertaş'tan sadece iki türkü almak istemiştim listeye. Ve bu gibi Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu türkülerinin bulunduğu listeleri son zamanlarda sizlere Kazancı Bedihten gazeller dinletmek için hazırlıyorum. Yola öyle çıksam da ne yazık ki bir türlü programın sonunda Kazancı Bedihten yer veremiyorum. Bu listede de böyle oldu. Bu türkülerden sonra Tuncay taşın bu albümünden aslında üçüncü bir türkü almayı planlamamış olmama rağmen liste böyle gelişti ve üçüncü bir türkü aldım buraya. Kazancı Bedihten bir gazel ekleyemedim sizlere. Bunun sebeplerinden birisi şu ki bazı icracıların okudukları türkülerden ya da gazellerden, hoyratlardan sonra öyle bir ruh hali yaşıyorsunuz ki başka bir şey dinlemek gelmiyor içinizden. Kazancı Belih'in bazı gazel icralarını dinlediğimde de ayrı bir yerde durması gerekiyormuş hissi oluşuyor bende. Dolayısıyla son zamanlardaki Güneydoğu Anadolu türkülerinden oluşan listelerde bile bir türlü Kazancı Belih'ten gazeller dinletemedim sizlere. Önümüzdeki haftalarda sizlere dinletmek istediğim bir iki gazel var Kazancı Belih'ten. Şimdi yine Tuncay Kemertaş'ın Kayla isimli albümünden bir Erzurum türküsü dinleyeceğiz. Türkünün sözleri de Erzurumlu Emre'ha ait zaten. Hulusi Seven'den alınmış bu türkü. Bir müstezat bu. Müstezat ise bildiğiniz üzere Mef'ulü, Mef'ailü, Mef'ailü, Fa'ulün kalıbındaki her dizenin ardına Mef'ulü, Fa'ulün kalıbında artık bir dize eklenerek yazılan şiirlere verilen isim. Erzurum'la Emrah'ın bu müstezatını şimdi Tuncay Kemertaş'tan dinliyoruz. Aşkın Ezeliği aşka ilham hüdadır. Aşk lezeli aşık a İlha bu hüdâdır bir neşvan u madrâma Tahki ki gönül şehrine pür nuri riziya Min hüdadır aman aman aman aman aman aman yandım yandım yandım sene kurban öldüm öldüm öldüm sene heyran aman aman Uyandım, uyandım sana kurban öldüm, öldüm, öldüm, öldüm sana Ki mescide gelmez Rahi hakkı bilmez zaman Ben mutekifim ki o şey meyhale bana dün Mescidde de sanadır aman aman Aman aman aman aman, aman. yandım yandım sana kurban Öldüm öldüm öldüm sana heyran Aman aman Yandım, yandım, yandım sene kurban. Öldüm, öldüm, öldüm sene hey. Bu müstezatta ben mutekifim, kuşeyi mehane banadır, mescitte sanadır ifadeleri var. Bunlar okuyunca beni biraz gülümseten ifadeler. Zira birkaç anlam bulunabilir burada. Ben itikafa yani ibadete çekiliyorum meyhane köşesinde diyor. Mescitte sana kalsın diye ekliyor artık dizede. Burada elbette ki yaygınca kullanıldığı üzere tasavvuf geleneğinde Elest bezmine bir gönderme olabilir ama elest bezmine bir gönderme yapmayı hiç düşünmemiş de olabilir Erzurumlu Emrah. Belki de ibadetin çok çeşitli biçimleri olabilir demeye getirmiştir lafı. Bir de gerçi derece manada fukaradır ama şuaradır dizelerini duyduk. Fukara kelimesi burada günlük dilde kullandığımız anlamıyla fakirlik ifade etmiyor. Çünkü fakr tasavvuf geleneğimizde bir makamın, kimilerince de bir yaşam biçimi ve yolun ismi. Aslında temel anlayış şu ki, ister maddi zenginlik olsun, ister manevi zenginlik, bu kişinin kendisinden kaynaklanmaz. Aslında zengin olan tek ve bir varlık vardır. Kişi bunu idrak etmelidir. Yani aslında kendisinde bir zenginliğin bulunmadığını anlamalıdır ki bunu fark ettiğinde çok farklı biçimlerde zenginleşmeye başlar. Bu anlamda oldukça önemli bir kavram, fakr, tasavvuf geleneğimizde. Erzurumlu Emrah'ın burada bahsettiği manada fukaradır kısmı da aslında buna ifade ediyor. Hiç de öyle aşağıdan alır bir ifade ve dize değil bu açıkçası. Fakr üzerine çok uzunca konuşulabilir ama bu başka bir konu olduğundan bunun üzerinde durmak istemiyorum. Sıradaki türküyü anons edeceğim sizlere. Uğur Önür ve Hamit Soraya'nın, yani Hamit Süreyya olarak da belki ifade edebiliriz. İcrasından bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan Nida Tüfekçi'nin derlediği bir türkü bu. 8'lik ölçüye sahip ismi ise hel geline bu kaydı sosyal medyada buldum merak eden dinleyiciler kolaylıkla ulaşabilirler ve enstrümantal olarak dinleyeceğiz aslında sözleri de var bu türkünün türküyü dinlemeden önce ben kısaca sizlerle bir şey de paylaşmak istiyorum çünkü burada kabak kemaneyi uğur önür bendiri ise hamit süreyya icra ediyor Enstrüman çalmaya çalıştığım ilk yıllarda vurmalı çalgıları çok küçümserdim. Hatta enstrüman olarak bile görmezdim. Çünkü işte vuruyorsun, ses çıkıyor zaten. Ne özelliği var ki diye düşünürdüm. Sonradan müziğin aslında temelinde ritmin bulunduğunu, bir hassada bizim müziğimiz gibi güçlü usuller bulunan müzik türlerinde ritmin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Tabii bilgim, birikimim arttıkça. Bunun ardından vurmalı çalgılarında ne kadar maharet istediğini gördüm. Dolayısıyla şunu yıllar içinde fark ettim ki basit bir enstrüman yok. Hepsi maharet istiyor. Hepsinin kendi içinde çok özel yapıları ve tınıları var. Bunu idrak etmiş olmak benim için çok önemliydi. Ve buna vesile olan şeylerden Birisi de tünelde yaşadığım bir anı. Çok kısa. 3-5 saniyelik bir anı ama yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere tünelde eskiden müzik aletleri satan çok daha fazla dükkan vardı ve gerçekten bu işi yapan dükkanlar vardı. Bir kısmı kapandı gitti. Tünelden Taksim'e doğru aceleyle yetişmem gereken bir iş olduğundan hızla çıkarken bir dükkanda uzun saçları ''Yüzüne dökülmüş, hafif öne doğru eğilmiş, bendir çalan birini gördüm. Bendiri o kadar aşkla ve mahirane çalıyordu ki, önce seyrede kaldım ve ardından da dinleye kaldım bu icrayı. Bendiri o kadar mahirane çalıyordu ki, zaten yeni yeni müzikle ilgili bir şeyler idrak etmeye başladığım o dönemde şunu net bir biçimde anladım ki, icrası basit bir enstrüman yok, hepsi maharet istiyor.'' Ve mahir icra edilen tek bir enstrüman bile bu hangisi olursa olsun insanı kendinden alıp götürebiliyor. Ne yazık ki aceleyle bir yere yetişmek istediğimden gidip o müzisyenle tanışamadım ya da o icrayı oturup dinlemedim. Fakat şimdi geri dönüp baktığımda da şunu düşünüyorum. Aceleyle nereye yetiştiğimi hatırlamıyorum açıkçası. Ama o 5-10 saniye dinlediğim icra hala gözlerimde ve kulaklarımda cap canlı duruyor. Hayatta bazen yetişmemiz gereken şeylerin ne olduğu konusunda isabetli kararlar veremiyoruz belki. Benim yaşadığım bu 5-10 saniyelik küçük anı da bunun bir göstergesi zannederim. Aceleyle bir yerlere koştururken aslında bizim benliğimizde, hafızamızda ve kişisel geçmişimizde daha çok önemli olan, aslında hayatı anlamlı kılmak açısından da daha mühim olduğunu söyleyebileceğimiz şeyleri ıskalıyoruz. Umarım o zaman aceleyle gittiğim yere yetişebilmişimdir. İşteyse ona değsin. Sözü daha da fazla uzatmadan şimdi Uğur Önür ve Hamit Süreyya'dan türküyü dinleyelim istiyorum. Hel hele verin geline. Bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Doğa ve Mustafa Bayraktar'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.